Açık Kitaptan Alıntılar Evet İsveç şurubu yaklaşık bir düzine farklı bitkinin yapraklarından, saplarından, köklerinden ve belki de bilmediğimiz başka bölümlerinden oluşuyor. Bunları belli oranda karıştırıp sıcak güneşli bir ortamda 2-3 litrelik geniş ağızlı bir kavanozda alkol içinde bekletiyorsunuz. Ve bekletmekle kalmıyorsunuz her gün iki kez de çalkalıyorsunuz. 14 gün sonunda... Bu harika bir bitkisel terkip olarak sizin için hazır oluyor. İsveç çurubunu hazır ettikten sonra gündelik olarak kullanacağınız miktarı kavanozdan süzüp ağzını çok iyi kapattığınız koyu renkli cam şişeye aktarıyorsunuz. Küçük bir şişe olması yanınızda taşımanızı da kolaylaştırabilir. Çantanızda iş yerinizde her yerde yanınızda gezdirebilirsiniz. Kavanozu şişeyi bitirdikten sonra doldurduktan sonra da üzerine iyice yeniden kapatıyorsunuz. Karanlık bir yerde saklamaya devam Ediyorsunuz. İçindeki şurubun da zaman geçtikçe güçleneceğini ve daha etkili bir hale geleceğini e, akılda tutmakta fayda var. E, Maria Treben kimdir derseniz 1980'li yıllarda yazdığı e, ve çok ünlü bir kitabı olan e, Türkçesi de var bu kitabın hatta 10 e, yıldır. İsveç otlarının reçetesini çok güzel anlatmış bir Alman e, hanım. E, kendisi e, bu e, terkibi ortaya koyan kişinin Doktor Zamst olduğunu söylüyor İsveçli bir kişi ve 104 yaşında attan düşerek ölmüş. Ee, bu arada diğer aile fertlerinin de e, son derece sağlıklı ve uzun yıllar yaşadıklarını da belirtmeyi ihmal etmemiş Maria Treben Tanrı'nın eczanesinden sağlık isimli bir de kitabı var demiştim. O kitaba göz atmak İsveç çurubu dışında da çok faydalı olabilir. Ve çok fazla sayıda bitkiden bahsediyor o mektupta şeyde, el yazmalarında Doktor Sams. Ama aralarında da bu İsveç çurubu öne çıkan ve parlak bir reçete olarak günümüze kadar ulaşmış. İsveç çurubu çeşitli sağlık sorunlarının önlenmesine ve tedavi edilmesine her zaman biraz sulandırarak belli oranda sulandırarak faydalı olabiliyor. Bunu içten ve de dıştan kullanabiliyorsunuz. Kendisi bir ecza dolabı dolusu ilaca bedel ve mükemmel bir çözüm. Üstelik yan etkisi de yok. Yaralanmalar, böcek sokmaları, dış etik, diş eti kanamaları, nasırlar daha aklınıza ne gelirse bu gibi sıkıntıların giderilmesinden. Tutun, fazla yemek ya da alkol tüketiminden kaynaklanan şişkinlik ve sersemliklerin halline uzanan bir sürü soruna çare olabilir. E, bu konuda bir başka kaynakta Niyazi Er Öztürk'ün Bir Yudum Sağlık isimli kitabı. E, onun içinde de İsveç Çurubu maddesini e, görebilirsiniz. İsveç bu piyasada hazır olarak da satılıyor. Ama eğer siz bir karışım olarak bu otları alırsanız ve kendiniz üretirseniz 14 gün emek vererek hazırlarsanız bu hem çok daha keyifli hem de çok daha ekonomik. E otların hazır olarak paketlendiğini de söyleyebiliriz. Mısır çarşısında ya da birtakım büyük marketlerde bulunabiliyor. Kısacası İsveç şurubu ve benzeri terkipler insanın kendi kendine zaman ayırması, kendi gücünü fark etmesi, kendi kendine yetmesi... İlaç firmaları ve ilaçlardan bağımsız olarak kendi sağlığının sorumluluğunu alması gibi hassasiyeti olanlar için bir kez keşfedildikten sonra hayatın bir parçası haline gelen mucizevi bir kaynak oluyor. Açık kitaptan alıntılar.